Aşk hepsi müsavi değildir. Herkesin kendi direncesine göre aşk teveccüh eder. Bu aşkı kimisi bir kadında görür. Onun için o kadın Musa'ya tuğrulduğu gibi tuğurdur Allah'a iltica etmek için. Kimi kadına erkekte tecelli eder. Sevgilisi yine tur misalidir. Bütün aşklar Allah'adır. Sevgililer perde olurlar.